Bismillah, es-salatu ve selamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve alah. Amma ba'du, bugün arkadaşlar ikinci günümüzün kaçıncı oturumu? Üçüncü oturumu. Şimdi aslında bir oturum daha olması gerekiyordu. Yapalım mı? Evet, iman ve islam arasındaki fark. Artık diyorum ki onu inşallah başka bir zamana erteleyelim, bırakalım. Önemli aslında ama belki de ders arasında kısa bir değiniriz ama biraz zor. Onu da artık başka bir zamana eee erteleyelim inşallah. Çünkü biliyorsunuz vaktimiz kalmadı. Hani yarın biraz daha vaktimiz olsaydı yine sıkıştırırdık ama mümkün değil. Eee inşallah eee son konumuz imanda istisna meselesi. Yani inşallah mümin demenin hükmü. İmanda istisna lafzını duyduğumuzda ne anlayacağız kardeşler? İnşallah mümin demek ne kadar dinen doğrudur. Şimdi diyoruz ki bakın iki şey söylüyorum. Çok kere ve çok yerde. Çok kere ve çok yerde ehli sünnetin imanda istisna yaptığını görürsünüz. Yani inşallah müminim der. Böyle görürsünüz. Müminim değil de inşallah müminim der. Şeklinde görürsünüz. İmanda istisna ne demektir o zaman? Mesela kişi şöyle der. اَنَا مُؤْمِنُوا اِنْشَاءَ اللّٰهِ Ben müminim inşallah. Veya اَرْجُوا اَنْ اَكُونَا müminen, mümin olduğumu umuyorum gibi sözlerdir. Bunlara ne denir? İmanda istisna. İşte bu şekilde imanda istisna yapmak doğru mudur değil midir? Özellikle ehl-i sünnete muhalefet eden bidat fırkası olan mürciyeye baktığımızda imanda istisnayı yani inşallah müminim demeyi caiz görmezler. Hayır müminim diyeceksin diyorlar. İnşallah müminim demeyi ne yapmazlar? caiz görmezler. Çünkü bunlara göre zaten kişinin imanı nedir? Kamildir, tamdır. Bu yüzden zaten bizim imanında istisnaya, istisna yapmaya ihtiyacımız yoktur diyorlar. Ve yine imanda istisna yapmayı yani inşallah müminim demeyi ne olarak görüyorlar kardeşler? Ş şüphe etmek olarak görüyorlar. İmanında şüphe etmek olarak görüyorlar. Yani bir insan dese ki ben müminim, inşallah müminim dese Bu sözü ne olarak görüyorlar? Ya sen imanında şüphe mi ettin? Sen imanında şüphe ediyorsun olarak ne yapıyorlar? Görüyorlar. O zaman inşallah lafzını imanın yanında kullanmayını görüyorlar şüphe etmek. Diyorlar ki kişi iman edip etmediğini kendi içinde kesin olarak bilir. Kişi iman edip etmediğini kendi içerisinde herkes kendi nefsinde bilir. Herkes bilmez mi kardeşler? Aa iman ediyor muyum etmiyorum mu? Değil mi? Herkes kendi nefsinde bilir. İman şüphe kabul etmez ki istisna yapalım inşallah diyelim diyorlar. Anladık mı? Şüpheleri bu. Şimdi bu hususu iyi anlamak için şuraya dikkat edeceğiz kardeşler. Bunların tezi neydi? Asıl tezi inşallah şüpheyi gerektirir. Biz kamil imanlıyız vesaire. Şüphelerinin aslı neymiş? Buymuş. Diyoruz ki bakın istisna yani inşallah lafzı her zaman neyi gerektirmez? Şüphe etmeyi gerektirmez. İşte işin aslı nerede arkadaşlar? burada İnşallah İnşallah Bazen tahkik bazen de talik Şöyle ta diyelim bu ayın oluyor Türkçe şeyde talik. Virgülü şöyle değil de şöyle yaptı mı ayın <gülüyor> talik tamam? Birinci tahkik, ikincisi nedir? ta'lik. Yani kesinlik. Bu da işte ummak gibi manaları var. Gelecek. Yani bazen inşallah lafzı kesinlik anlamına gelir. Bazen de ne anlamına gelir? Tahlik anlamına gelir. Yani kesinlik. Kim olur ki? İfade etmeyen ne anlama gelir? Anladık mı burayı? Şimdi bakın. Delil ne? Delil verelim. İnşallah lafzı zikredildiği halde kesinlik ifade eden. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Leqad sadaka Allahu rasulahu'r ru'ya bil hak, latadkhulanna'l mescide'l harame inshaallah aminin, inshaallah aminin. Muhallikina ru'usakum ve muqassirin la tahafun." Sura diyor ki: "Fe alim ma lem ta'lemu fe ja'ale min duni zalike fatiha." Andolsun ki Fetih 27. Andolsun ki Allah resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. İnşallah başlarınızı Allah diyor ha inşallah. İnşallah başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde korku duymadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani Allah umuyorum veya şüphe mi ediyor inşallah derken? Yoksa kesinlik anlamı ifade eden inşallahtan mı? Yani tahkik anlamı ifade eden inşallahtan bahsediyor. Allah sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fethi ne yaptı? Nasip etti. Mesela kabir duası Selamun aleyküm ehli diyar-ı minel müminîn vel müslimîn inna inşallah bikum lahikûn yerhamullahu mustakdimîn minnâ vel müstahirîn sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykümül afiye. Ey kabul ehli inşallah biz de peşinizden gel. Ölümden şüphe var mı? Yok. Resulullah inşallah dedi yani belki ölebiliriz mi? Yoksa kesin anlamında mı? Kesin. Burada da inşallah ne ifade ediyor? Tahlik. Tahlike delil getirilmeye gerek var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz zaten. Mesela ne gibi adamın birisi diyelim ki acil bir işi çıkıyor. 5'te Erzurum'da olması lazım. Saat 5'te Erzurum'da olması lazım. Bilet bakmaya gidiyor. Arkadaşı diyor ki ne dersin bilet bulabilecek misin? İnşallah bulurum. Yani kesin bulurum anlamında değil. Ney? İnşallah bulurum. Yani ney? Talik. Yani Allah'ın dilemesine asıyor bunu tabir sayı. Talik asmak olarak alınır. Allah'ın dilemesine asıyor. Yani dilerse olur. Tamam. Allah'ın dilemesine ne yapıyor? Bağlı? Bırakıyor. Buna da ne demek? Yani adam İnşallah bilet bulurumdan kastı ne? Yani temenni ediyorum, arzu ediyorum, değil mi? Umuyorum ki bilet bulurum. Tamam. O zaman Arap dilinde inşallah iki anlama ne yapabilir? Delalet eder. 1 tahkik yani kesinlik, 2 talek. O yüzden arkadaşlar selef inşallah müminim derken bu sözü imanda şüpheyi ne yapmıyor? Gerektirmiş olmuyor. Bunlar dedi ya siz inşallah müminim diyemezsiniz. Çünkü inşallah derseniz bu şüphe anlamına gelir. İman da şüpheyi kabul etmez. Biz de ne diyoruz? İnşallah'ın sadece şüphe etme anlamı yok ki. Bir de neyi var kesinlik anlamı var. O yüzden selef inşallah ben müminim derken demek ki şüphe etmeyi gerektirmiyormuş bu sözleri. Anladık? Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edin bakın. Bu bu insanlar selefe hakkıyla anlamamışlar. Eğer hakikaten bu anlamıyla anlasalardı selefe bu itirazı yönetmezlerdi. Dikkat edin. Söylüyorum. Selef 5 yerde istisna yapar. 5 makamda inşallah der. 5 yerde. 1. Selef inşallah der. Yani inşallah müminim der. Kasrı ne? Ha pardon. Şimdi bu 5'e gelmeden önce bir yer düşeyin ki olayı yakalayın. Dedik ya selef 5 yerde istisna eder. 4 yerde talik anlamındaki istisnayı kasteder. 1 yerde de kesinlik anlamında istisnayı kasteder. Tamam? O 4 yerde talik anlamına gelen istisnayı kullanacağın yerde araya tahkik sokarsan yanlış olur. Tamam? <gülüyor> tahkik inşallah'sının yanına talik sokarsan yanlış olur. O zaman selef 5 yerde inşallah müminim der. Bu inşallah'tan 4 tanesi tahlik anlamına gelen, ummak, arzu etmek anlamına gelen inşallah. 1 tanesi de kesinlik anlamına gelen inşallah. Yani kesinin kesin ben müminim demen lazım olan yer var anlamında tamam? Şimdi bu 5'i ne? Önce tahlik anlamına gelen yerleri zikredelim. Bakın. İmanın kabul olduğunu Allah bilir. Doğru mu? Dol. İşte yani selef inşallah müminim der. Neden sebebini, ne? kasıtları? Çünkü Allah kabul etme etmiş midir? Etmemiş midir? Bilmediği için. Anladık mı? O yüzden inşallah yani Allah'ın kabul etmesini umuyorum müminliğimi. Anladık? O zaman mürciie diyeceksin ki Allah senin imanını kabul ettip etmediğini kesin kez biliyor musun? He? Senin imanetin biliyorum diyebilecek mi? Kesin kez ben Allah şu an benim hakkında ne biliyor? Biliyorum diyebilir mi? Evet. O zaman bak selefe sen burada mana anlamında selefe hak vermiş oldun. Değil mi? Selefe ne yapmış oldum? Hak vermiş oldum. O zaman selef inşallah müminim der çünkü Allah kabul etmiş midir, etmemiş midir bilmediği için. Yani kabulü kast ederek inşallah der. Bu da nedir? Tahliktir arkadaşlar. Tahlik inşallah. Tahdik inşallahı, inşallahı değil. değil. Delil seleften diyoruz ya delil Hallal'ın sünnesine baktığımızda İmam-ı Ahmet'in Süleyman İbni Harp'ın buna hamlettiğini görürsünüz. Süleyman İbni Harp'tan bahseder ve ne yapar? Bu anlamda taaliki kullanmıştır Selef. Evet. İki İki Selef inşallah müminim der kamir bir imana sahip olmaktan emin olmadığı için. Çünkü arkadaşlar mümin lafzının içine ne giriyordu? Az önceki derse hatırlayın. Olgun vasıflar en yüksek vasıflar da müminin içine giriyor değil mi? Selef işte müminin İnşallah müminim der. Kamil bir imana sahip olmaktan emin olmadığı için, kamil bir imana sahip olmamaktan korktuğu için bunu ne yapmıştır? İnşallah lafzını kullanıp talik anlamını ne yapmıştır? Kastetmiştir. Çünkü iman lafzının içine ne giriyor dedik? Bir sürü eee farz ameller, en yüksek Allah'ın sevdiği müstahap oruçlar, gece namazları giriyor. Sen diyebiliyor musun? Evet ben müstahap gece namazları, oruçları hepsini kılabiliyorum. Mürci'e Hepsini yapıyorum ben bu vasıta insanın diye kendini teskiye edebiliyor musun? Edemiyorsun. O zaman selefle aynı manada oldun. Bak. Eminlik yok yani. ya. Gel. O yüzden bunlar anlayamamış selef inşallah derken. Kamil iman da giriyor müminim lafzına doğru mu? Zayıf iman da ne yapıyor? Giriyor. Ben müminim derse nasıl olacak o zaman? Yani ben müminim ki Allah anıldığım zaman benim kalbim ürperir. Ben böyleyim, ben böyleyim olur. Çünkü mümin lafzının içine o giriyor. İşte selef mümin lafzının içine bu vasıf bu vasıfta yani o ayette zikredilen vasıflar girdiği yani kamil iman girdiği için inşallah demiştir. Selef'ten delil. Yine Hallal'ın sünnesinde İmam Ahmed diyor ki şöyle diyor İmam Ahmed. Derim ki inşallah müminim. Mümin olduğumu umuyorum. Çünkü farz olduğu şekliyle amellerin nasıl eda edildiği bilinmemektedir diyor. Çünkü ben nasıl eda ettiğimi bilmiyorum. Allah katında ne kadar makbul? Ne kadar eda edebiliyorum? Bunu hakkıyla emin olmadığım için kendimden ne yapıyorum inşallah diyorum. Demek ki Selef bak hiç şüphe kastetmemiş ha bunlardan. Anlayamamışlar. Yani imanın ikinci mertebesini kastetmek. Evet ikinci mertebesi. Hatta biz üçüncü mertebesini izin yani, etmedik ihsan boyutu mesela. O da inşallah dememizin iman yani, sürüyor evet, herhalde. Evet o yüzden heh, işte i̇kinci biz de onu diyoruz. İkinci mertebede sıkıntı o yok ama ikinci üçüncü heh. mertebede inşallah dememiz. İşte birinci mertebede iman... Selef inşallah da tahkiki kastediyor. Evet. İşte orada gelecek şimdi. Eyvallah. Tamam mı? Şimdi o yüzden kardeşler demek ki bakın biz ben özellikle neden seleften delil getiriyorum? Bunların bizi anlamadığını ispatlamak için. Demek ki selef neler kastediyormuş? Bunlar bizim ne kastettiğimizi zannediyorlar. <gülüyor> Farka bak. Evet 3 üç, 3. yer. Selef inşallah müminim der nefsi teskiye etmekten kaçınmak için uzak durmak için. Çünkü az önce zikrettik mümin lafzına ne giriyor? Kamil mümin de giriyor. Ayetteki vasıflar da giriyor. Allah ne diyor Kur'an'da? Nefislerinizi la tuzekku enfusakum. Nefislerinizi teskiye <gülüyor> etmeyin. Evet. <gülüyor> Bakın bunun delili selef'ten. İmam Ebu Abdullah İbn Battah, İmam Ebu Ab Abdullah evet. İbn Battah İbanede diyor ki: İstisna iki yönde sahih olur. Birincisi nefsi teskiye etmede inşallah dersin diyor ki çünkü insan kendi nefsİ için imanın kamilliklerinin bulunduğunda şahadet edemez. O yüzden bir insan mutlak manada her yerde ben müminim diyorsa kendi nefsinde neyi şahadet etmiştir? Ben kamilim bir müminim diye şahadet etmiştir. Bu da ne olmuş olur? Nefsi teskîye etmiş olur. Değil mi? O zaman diyoruz ki Mürcie'ye ne diyeceksin buna? İnşallah engellerken bu şüpheye ne diyeceksin? Müminim lafzının içine kamil Mümin de girmiyor mu? Bütün farz ameller, İslam'ın bütün müstahap amelleri, gece namazları, oruçlar hepsi girmiyor mu? İman lafzına giriyor. O zaman sen inşallah kabul etmiyorsan bu vasıfları da bende var diyor musun? Diyemiyorsan manu olarak inşallah demiş oldun sen de. İstersen o lafzı kullanma manu olarak sen de bizim saftasın o manada. Anladık mı? Aman Mürcie'ye de kendi içinde tutarlı. Çünkü ameli kabul etmediği için amelle ilgili yaptırımları da kabul etmiyor. İşte o zaman ona diyeceğiz ki peki iyi <gülüyor> kalple amellerde sen her yönüyle ben kalp amelleri tamamlıyor muyum? Çünkü kalp amellerini çıkarmıyor Mürcie. Anladık. Evet, 4.'ü evet, evet, dördüncü, 4.'sü selef inşallah müminim der. Sonucu yani ölümü kasteder. Yani inşallah mümin olarak öleceğim. Ya niçin selefe karışıyorsun burada? Ya? Adam baksana ne kadar güzel anlam kastetmiş. Ya ben bilmiyorum ki mümin olup ölmeyip ol, ölmeyeceğimi. O yüzden inşallah diyorum. Ne karışıyorsun benim inşallahıma? Doğru değil mi? E bunda ne sakınca var? Bunda bu da şüphe neresi nerede şüphe var bunun? Kendi imanından şüphe etmek nerede var? Evet. İnşallah müminim der çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmiyorum kasteder. İbn Battah İbanede ve İbn Teymiyede bunu zikretmiştir. İşte mürciiye bakın arkadaşlar. Bu kısımda istisna yapıyor biliyor musunuz? Son 4. kısım var ya. Bir tek orada istisnaya hay kabul ediyor Mürciie. Neydi son kısım? İnşallah mümin olup öl olmayacağımı, ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum. Burada istisna yapmaya caiz görüyor Mürciie. İnşallah müminim dersin sadece bir kasıtla. O da ne? Hani ölüp ölmeyeceğini bilmemen için. Dikkat edin arkadaşlar. Bu kısımda ehli sünnet ile Mürciie'ler ne yapmışlardır? Birleşmişlerdir. Ancak aralarında fark var. 1. fark Mürciye ölümden öncesini ne olarak görüyor o adamın imanını? Kamil iman olarak görüyor. Doğru mu? Ancak Ehl-i Sünnet ne görüyor? Diyor ki hayır derece derecedir insanlar. İkinci fark, Ehl-i Sünnet saydığımız diğer yönlerle istisna yapıyorlar. Mürciye ise sadece bir kısımda istisna yapıyor. Yani aramızda ne var? Fark var. Buna İbni Teymiye özellikle ne? Değilmiştir. Son. Sele inşallah müminim diyerek istisna yapar. Bununla yakîn olan meseleleri kasteder. Burada tahkik gelir. Şimdi bakın arkadaşlar. Kişi imanın aslını kastederek inşallah deyip de talik anlamında inşallah derse bu insan sapıtmış olur. O yüzden imanın aslını kastederek ben inşallah demiyorum. Kesin müminim diyorum demek caizdir. Anladık. Çünkü imanın aslında ne? Asıl iman şüphe götürmez. İmanın tekrarlıyorum. İmanın aslını kastederek. Ben inşallah demiyorum. Ben kesin kes müminim diyorum. Diyerek ne yaparsın? Müminim diyebilirsin. O yüzden son maddede diyoruz ki son maddede yani yakın olan meseleleri Allah'ın bize haber verdiği yakın olarak bilinen meselelere iman etmede inşallahı bir şartla söyleyebilirsin. Ney? Tahkik anlamını kastederek. Bir şartla söyleyebilirsin. Ney? tahkik anlamını kastederek. O yüzden son kısımda inşallah müminim yani yakın olan meselelerde bakın bu cümleye dikkat edin yakın olan meselelerde inşallah denir mi diyeceğiz? Yoksa yakın olan meselelerde inşallah kabul edilir mi diyeceğiz? Kabul edilir diyeceğiz. Neden? Diyebilirsin kabul ederiz bunu senden bir şartla tahkik ifade edecek. Kabul edebiliriz. Demey edebilirsin. Çünkü neden? Aslında zaten ne? O yüzden ne diyoruz? İman istisnayı son anı, son maddede kabul eder. Bu cümleyi yazın. İman istisnayı kabul eder. Burada kabul etme var. Burada zaten yapmak zorundasın. Burada yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama yapsan bir incelik var. Taalluki kastetmeyeceksin. Tahkiki kastedeceksin. Kesinlik anlamına gelen inşallahı kastedeceksin. Çünkü kesinlik anlamına gelen inşallah diye bir olgu var, doğru mu? İspatladık mı bunu az önce ayetten? Allah inşallah dedi, değil mi? Resulullah ölümden bahsetti. İnşallah öleceğiz, geleceğiz peşinizden dedi. Doğru mu? İşte arkadaşlar, iman istisnayı kabul eder deriz. Diğer kısımlarda ise bakın, diğer kısım bu kısımda, son kısımda iman istisnayı kabul eder deriz. Diğer kısımlarda ise istisna yapılması gerekir deriz. Bu iki cümleyi de yazın. Bu önemli. Mevzuyu tamamıyla anlamış oluyoruz böylece. Son kısımda iman istisnayı kabul eder deriz. Diğer 4 kısımda İmanda ne? Şey, imanda evet ne? İstisna yapılması gerekir, gerekir diyoruz. Zorunludur. Efendim? Ha, hani zorunludur neredeydi? Evet, neredeyse zorunludur. Yani tabii eğer eee sen eğer burada şeyi kastedersen, şüpheyi kastedersen, talihi kastedersen küfre kadar bu insanı götürebilir. Evet kardeşler, şimdi konu olarak aslında burada bitti ama ben bir şeye değineceğim. E şimdi kardeşler, e, bazı kardeşlerle de bu anlamda istişare ettik ve hemfikiriz. Bazı eee meseleler var şu an gündemde. Ben bunu burada açıklamak istiyorum. Bu önemli. Şimdi kardeşler, bazı kimseler, bazı kardeşler bize bazı şeyleri nispet ediyorlar. Bu nispetleri hüsnü zan Cih hüsnü zan cihetiyle ele aldığımızda bize attıkları bu şüpheleri yanlış anlamaları Hüsn-ü zanı ortadan kaldırdığımızda, ismi iftira atmaları oluyor. Bir orta yol daha var, bizi anlayamamaları. Ve bu anlayamamalarına engel olan bazı hususların bulunması diyerek bir orta yolu da takdir edebiliriz meseleyi. Allahu alem, bize gayb. Ama zahire biz hükmettiğimizde bunu ne olarak görüyoruz? Samimiyetsizlik. O da nedir kardeşler? Burada beyan etmek zorundayım. Çünkü neden? Burası ilimdir. Yani bizim bulunduğumuz mekar ilimdir. Ve ben bu noktada ilimleri kendi nefsinden önce temizle çıkartmak zorundayım. Çünkü kardeşlerin benim üzerimde neyi var? Hakkı var. Şimdi ben e, tarih ne zamandı geçen seminerin? Haziran. Haziran 7'si geçen sene yani 2010. 10'un Haziran'ında biliyorsunuz bir seminer yapıldı. Bu seminerde ben ilim öğrenmek <gülüyor> istiyorum. Ne yapmalıyım ismi altında bir ders yaptım. Ve bu derste şundan bahsettim. Alimlerin değerinden bahsederken dedim ki eğer bir ilim talebesi hayatı boyunca alimi için ağlamamışsa ne o ilim talebesi olamaz. Ama bunu hangi cümlede zikrettim dikkat edin. Veylül musallin namaz kılanların vay haline diyorsun sen ne oldun? Gittin. Ben bunu hangi sıyakta zikrettim? Ana babaya oğullara ağlama sıyakında zikrettim değil mi? Yani Allah için ağlama gibi ağlamama oluyor değil mi bu? Ama bu lafısın nasıl tahrif edildi. Gerek iftira boyutuyla veya gerek yanlış anlama boyutuyla Hüsnü Zan'ı da oraya ortaya koyuyoruz. Şöyle ben demişim ki göya alimler anıldığı zaman kalpler ürperir. Yani o Allah'ın ayette vasfettiği müminin sadece Allah'a has kılınanın mevzu var ya onu göya ben söylemişim. Ve ne olmuş arkadaşlar? He, böyle şirk koşmuş oldum veya ona yakın imanın <gülüyor> tehlikeye girecek şekilde. Vallahi herhalde Ebu Zerkâ da siz de bundan en uzak olan insanlarızdır, değil mi bu şik meselelerinden. Elhamdülillah. Doğru mu? Sadece bu ciyetle baktığımızda hüsnü zan yapmamız lazım, değil mi o mesele hakkında? Değil mi? Ki ben böyle bir lafız kullanmadım. Varsa şu an burada eğer evet kullandım diyen çık çıkabilir. Ben ürferme lafzını kullanmadım. Ağlama lafzını kullandım ve onu da ana baba için ağlama gibi ağlama sıyakında ne yaptım? Zikrettim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de zaten ne yapmıştır? Ağlamıştır, Ağlamıştır oğlu İbrahim için. Ki ah kardeş beni uyardı. Eee Allah Resulü ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem inşallah siz de bunu söyleyin kardeşler. Sallallahu aleyhi ve sellem deyin. Onu duyalım yani. Şimdi kardeşler ben diyorum ki ben böyle bir lafız kullanmadım. İlim dersitesinde ders ortada. Açarsın bakarsın. Ancak buna nasıl itiraz getiriyorlar? Biz ders ortadadır dediğimizde Şöyle itiraz getiriyorlar. Diyorlar ki: "Hayır, ilim der orayı bile bile kesti. Kesti. Bunu açıkça dillendiriyorlar. Şimdi Vallahi'l-lezî lâ ilâhe ğayruhu ve lâ rabbese sivâ. Kendisinden başka ilah ve rab olmayana yemin ediyorum ki ben böyle bir şey söylemedim. Ve ilim derle de böyle bir şeyde ittifakta bulunmadık ve Necmi abim de bunu 1 saniye hocam. Evet, özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Bu çok, çünkü önemli bir konu yani. Evet. Çok Evet. Teknik ekip, teknik evet. teknik arkadaşlarım. Evet. İstirham gel. ediyorum. Çıkaracak kameranın karşısına yemin edecek evet. diyecek ki ben kesmedim. Bu arkadaşın orijinal konuşması oydu. Aynen ben bunu sitede yayınladım. Zaten teknolojiden veya derslerden bir damla anlayan bir insan kesilmeden olur. 1 saniye Anlaşılır. görüntü değişikliği çıkar. Bunu da biliyor muyuz? Evet. Eğer böyle bir kesilme varsa E bu ispat insanlar Bakın ben nereye geleceğim ama öyle bir ispat etsinler o zaman. Tabii ispat, zaten ne neye geleceğim ben. O zaman etsinler. Necmi abi sen evet. bunu söylemeden <gülüyor> beyan etmeden önce ben bunların tezini mutlak olarak çürüteyim. Ondan sonra sen de gel burada açıkça ne beyan et. Böyle bir şey söylenmemiştir. Bu bize yapılan ya iftiradır ya da yanlış anlaşılmadır. Ama ben bunu %99 iftira olarak görüyorum. Neden? Birçok karineden dolayı. Şimdi onlara geleceğim. Birincisi, bunlar iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunlar orayı sildiler ve öyle siteye koydular. Birinci değil, silmediğimiz. Silinen bölgede ne olur? Görüntüde değişiklik olur, kayma olur. Böyle bir şey yok bu bir. 2. Kasedin aslı kimde? Aslı. Aslını da koyalım ortaya. Karşılaştıralım. Aslından okuyalım. 3. Karinelere devam ediyorum. 3. Bu insanlar şunu iddia ediyorlar. Asılları bizde var ve ben kendi ağızlarından sesli ders olarak duydum. Bunu iddia ediyorlar. O zaman ortaya koyun. Ortaya buyurun. Koyun bunu. Biz de hepimiz Kendisi görelim. Televizyonlarında yayınlasınlar. Tabii. Yayınlasınlar. De biz de tövbe seferinden... edelim, hata ettik diye. Tabii canım. He. Bakın 4. karene. Bunu açıkçana söylüyorum. Belçika'da olan bir olay. Belçika'da bundan birkaç hafta önce bir seminer oldu. Vallahi hani derste keramet gösterdik ya, bakın Allah'ın kerameti, dikkat edin, Allah'ın kerameti, bakın Allah nasıl hakkı ortaya çıkarıyor. Belçika'da bir tane kardeşimiz var, bu kardeşin ismi Kamil. Ve o bana iftirayı atan insanı çok fazla seven ve onunla dini öğrenen bir insan. Bu cep telefonunu koymuş, bir iPhone var elinde, yüksek kalitede, cep telefonunu koymuş, benim o dersimi görüyoruz yüklemiş. Benim o dersi mi sesli olarak yüklemiş. Orijinali var onda yani. De, cep telefonunu yeni aldığı için bu kardeş cep telefonunun neresinde o kayıt bir türlü bulamıyor. Çok hani eee Kapsam. teferruatlı, kapsamlı olduğu için bulamıyor. Bir gün bu tesadüfen bizim Türk şey manasında tesadüfen demiyorum. Tesadüfen iki manası var. Tesadüfen bir gün o bak bunu söyleyen kardeş o Kamil O insanı benden hem çok daha fazla seven hem de onunla dini öğrenmiş bir insan. Bu fitneyi duyunca kafası öyle bir karışıyor ki çünkü diyor ki ya ben Ebuzerkan dersini dinleyen birisiyim ama diyor bu kalbimde çok bir sıkıntı yaptı. O ders nerede bulamıyor telefonda. Bir gün tesadüfen bir şekilde benim ders çalıyor. Buluyor onu bak. Ulaşıp sorabilirsiniz. Sonra baştan sona dinliyor ve öyle bir şey olmadığını soruyor, görüyor. Belçika'da seminer olunca Bu bana iftiraya atan kişiler oraya gidiyorlar. Derslerini veriyorlar ve dersten sonra o telefonu olan kişinin kendisi değil de onun bir arkadaşı. Diyor ki hocam biz de oradaydık ve öyle bir şey duymadık. Siz burada iftira ediyorsunuz. Sizi kınıyorum deyip ayağa kalkıyor. Hoca diyor ki otur. Hayır benim ihtiyacım yok diyor. Eğer asılları var iddia ediyorsanız koyun. Niçin o kardeş orada konu açıyor biliyor musunuz? Belçika'da bile o mevzuya açmışlar orada. Onun üzerine söylüyor. Artık arkadaş dayanamıyor. Onu tutup sürüyorlar orada. Sürüyorlar bunu. Ben ciddi alıyorum. O yüzden arkadaşlar bunlar dolaylı yönden alimlerin alimlere tahnet ettikleri için, değerini düşürdükleri için tabii ki alimlere sevene dolaylı yönden buğz edeceklerdir. Biz zahir hükme diyoruz. Böyle bir şey yoktur. Şimdi ben Necmi abimden bu konuda rica ediyorum. Can siz kabul ederse etmezse benim için bir sorun yok. Ben zaten anlatmak istediklerimi beyan ettim. Allah razı olsun buraya gelirsin. Bunu söylersin. Böyle bir şey var mı yok mu? Sonra ben birkaç kelime daha söyleyip inşallah evet. ilimlerdeki bu seminerimizi tamamıyla bitirmiş oluyoruz. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse eksik kalan evet. kısımları da bir şekilde tamamlarız. Senden sonra ben birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Buyurun. Vallahi. Lütfen ya, ya. Evet. Birisi de cimin silmiş. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> İşte bu bu Zelka hocamızın bahsettiği konuyu ben çok sonraları duydum. Yani internette işte inSpeak ortamında ya da diğer chat ortamlarında çok fazla gezmiyorum. İşin bilgisayar ama daha çok bilgisayar kısmı ile uğraşıyorum. Çok sonraları duydum. Yani bizim غıyabımızda demek ki bu tip şeyler internette konuşuluyor. Daha farklı iftiralar da var. Onlara hiç girmeyeceğim. Sadece bu mesele ile ilgili eğer hüsni niyet olsaydı öncelikle bana sorulurdu. Yani neticede kaydı yapan benim, arşivi elinde bulunduran benim. Denirdi ki sen böyle bir kesinti yaptın mı? Allah şahittir böyle bir kesinti yapmadığımız gibi kasedin aslı da burada. Yani dileyene verebiliriz. Oradan kendisi tespit edip ortaya koyabilir. Ve yani bunda bir sıkıntı yok ama beni üzen kısım dediğim gibi öncelikle bize sorulabilirdi. Böyle bir kesinti yaptınız mı? Bunun hiç sorulmadan, gıyapta bahsedilmesi husûn-i niyet olmadığını gösterir. Yani söyleyeceğim bu kadar. Necmi abi vaktimiz ne kadar? 25 28 dakika. 25 dakika. Tamam. E birkaç şey daha önemli ki bu hepinizin faydasına. Sadece benim kişisel meselem bir. Aslında bu kişisel mesele de değil arkadaşlar. Eğer biz aynı davette bir arada bulunuyorsak değil mi? Sizin de üzerinizde bir sorumluluk var bu anlamda, değil mi? Çünkü o gün seminerde Muhammed abi yok muydu? Vardın. Talha hocamız yok muydu? Duydunuz mu böyle bir şey? <gülüyor> Şimdi bakın kardeşler. Bana atılan ikinci iftira bu önemli ve menheci mevzudur. Ben diyormuşum ki Alimler bir konuya A dese, Allah Resulü B dese alimler alınır. Bakın, tevhidten zerre kadar nasibi olan bir insan Böyle bir insanı muayyen olarak cehalet özrü olmaksızın tekfir etmek zorunda. Aksi halde kendiyle çelişir. Çünkü Resul'e iman etmiyor bu adam. Doğru mu? Düşün burada Allah Resulü var. Burada bir insan var. Allah Resul diyor ki bu dinen A'dır. Bu adam da diyor ki B'dir. Ben Allah Resulü değil de o adamı alırsam kafirim. Ve dünyada 1400 seneden bugüne kadar hiçbir fırka çıkmamıştır. Allah Resulü A dediğinde... Ben Allah Resulü değilim, dil de alimlerimi alırım diyen. Biz alimlerimiz kendi sünneti mezhebimize değiştiririz diyenlerle az önce söylediğim cümle arasında dağlar kadar fark vardır. Ebûller ne diyor? Ben alimlerimi alırım, mezhebimi al alırım diyenler. Hani evet Allah Resulü kesin böyle demiştir de buna rağmen ben mezhebimi alırım diyor. Yoksa Allah Resulü öyle dememiştir. Benim alimlerim böyle anlar şeklinde mi alıyor? İkincisi değil mi? Bir tane siz örnek getiremezsiniz. O yüzden tarihte böyle bir insan çıkmamıştır ve Ebu Zarkaya 1400 senedir hiç kimsenin yapılmadığı sapıklık nispet edilmiştir bu anlamda. Hiç kimse. Bir tane alim gösteremezsiniz. Bir tane taife gösteremezsiniz. Allah Resulü A diyorsa alimlerin B diyorsa mezhebin B diyorsa ben B'yi alırım. Ne örnek getiriyorlar? İşte bazı ilim ehlinin sözlerini veya bazı mutasım kimselerin sözleri. Hadis benim mezhebime ters düşerse neyi alırım? Mezhebimi. Neden? Allah Resulü mü dese yoksa hadis mi dese diyor? Hadis. Kastı ne orada arkadaşlar? Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani o hadisi ben yanlış anlamışımdır. Allah Resulü öyle dememiştir. Nesk olunmuştur. Mutlaktır, mukayyet kılınmıştır. Umumdur, husustur. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tane insan yoktur. Böyle diyen usulde ahmaklık etmiştir ki böyle diyen hiç kimse yok. Bana bu ihtiralları atanlar da böyle demezler zaten zannetmiyorum. Şimdi kardeşler, ben benim tezim şudur. Ve her zaman ve her yerde vurguladığım selefin fehmi olayıdır. Ben diyorum ki eğer bir yerde beş bin tane hadis atıyorum altı yüz on altı tane de ayet var ve diyor ki zahiri ayetim ben zahirini şöyle görüyorum bakın cümle şöyle bu kalem siyahtır. <gülüyor> hadis ve ayette görüyorum ki bu kalem siyahtır. <gülüyor> Ama selef ümmeti icma etmişse bu kalem beyazdır. Hangisi alınır? Selef ümmeti alınır. Sen orada Allah gerçekten veya Resul gerçekten siyah diyor da ben alimleri alıyorum. Ne? Değil. Ben bunu siyah olarak zannediyorum bu ayet ve hadisleri. Anlayamadığıma hükmederim ben burada. Bu ayetleri, ve hadisleri. Yanlış anladığıma hükmederim. O yüzden alimleri neden? Nebi ise Allah bir yerde siyah diyorsa, alimler beyaz diyorsa bunun ismi nedir? dalalet. <gülüyor> o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu benim ümmetim dalalet üzere birleşmez? O zaman alimler icmayla demiş ki bu beyazdır. Biz neyi alırız? Alimler. Alimleri alırız. Neden? İcmal. Bakın Kur'an'ın ayetine şol olabilir mi? Olabilir, değil mi? Neshe diye bir şey var, değil mi? Nesk Hadis nesh olur mu? Olur. olur. İcma nesh olur mu? Olmaz. Olmaz. Kıyamete kadar olur. Bakın İcmanın hücciyeti o yüzden Kur'an ve sünnetin hücciyetinden büyüktür demiyorum. Kur'an ve sünnetten delil getirmenden daha büyüktür. Arasındaki fark var. Çünkü zaten icma ancak delil varsa icma olunur. O zaman niçin onun ismine icma diyelim diye şüpeler getiriyor. Bunların dersinde ne yaptık? Bunlar safsata cümleler. Anladık mı kardeşler? İcma zaten Kur'anla sünnetle. <gülüyor> o yüzden bakın diyoruz ki ben görsem ki mümin mümin olarak zina etmez zahirini böyle görsem ama alimler diyorsa ki hayır o mümindir ben kimi alırım? İşte alimleri alırım. O yüzden az önce ispatladığımız gibi. Anlatabiliyor muyum kardeşler? O yüzden bakın burada o kadar iftiralar atılıyor ki ben tabii bu kişisel mevzu benim lafımı atılan iftira ama mevzu olarak kişisel mi arkadaşlar? Dinin aslı ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor bu. O yüzden bunu beyan etmek ihtiyacı hissettim ki zaman zaman beyan ediyorum ve Allah'a hamdolsun duyan herkes de bunun hakikatını hemen hemen anlıyor. Vallahi bu Allah'ın fazlındandır. Ben tebliğ ettiğim hiçbir birebir muhatap olduğum hiçbir insan yok ki Allah'a yemin olsun karşılaşmadım. Bu menheci kabul etmiş olmasın. Neden? Çünkü fıtri. Adam fıtratı kabul edecek. Alternatif yok. Adam fıtratı kabul edecek. Bizim dinimiz öyle safi öyle bir temizdir ki selefimiz öyle safi öyle bir temizdir ki ya bu Allah bize nasıl bir ümmet bulakmış da bu ümmet dalalet üzerinde birleşiyor bu ümmet sapıklık üzerinde birleşiyor da Allah'ın siyah dediği kaleme beyaz diyor. Bizim elimizde başka ne kaldı? Bizi Şialarla ayıran nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şia mahsumluğu kime veriyor? Tek tek imamlara. Biz ümmetin hepsine veriyoruz. Bize göre ümmet hata etmekten nedir? Mahsumdur. Ümmetin hata etmekten mahsum olması ne demektir biliyor musunuz? Sünnetin Allah arasından gelen sünnetin hata olmaktan mahsum olduğu. Çünkü neden? Ümmetin mahsum olduğunu kim söylüyor? Allah razı. Kıyamete kadar hak tarafı olacaktır. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyecek. Allah Resul diyor ki, diyorum mu? Bazı kısımlarda hata eden bazı kısımlarda hak olan taife mi diyor yoksa mutlak olarak mı zikrediyor mutlak, mutlak. demek ki hiç hata etmez sen Ebu Bekir ile Ömer'in hatasını getirdiğin zaman ümmetin hatasını mı delil getirmiş oluyorsun hata ettiğini kişilerin hatasını mı o zaman batıl bu söz selef hata etmez selefi hata eder arasındaki fark ne selef ümmetin kendisi selef alimlerinin bütünü selefin kendisi selefi kim Ebu Bekir Ömer Ebu Zerkay Ebn-i Teymiye vs yahu Dünyada böyle bir ahmak adam var mı bu bir alim hata etmez diye? Bir tane adam gösteremezsin ya. Bize Ebu Bekir Ömer'in hatalarını getiriyor. Temettü açında şöyle olmuş da böyle olmuş da. Yahu artık bunlar eskidi. Bunların yeri yok usülde. Bunlar batıl. Bunlar Selefi'nin hatasına delildir. Selefi'nin hatasına değil ki. Kıyamete kadar hak taife olacak. Ve bu hak taife mutlak olarak usülden nasipsiz olanlar bunu anlayamaz. Çünkü hak taife kıyamete kadar mutlak olarak zikredilmiştir. Sen kendi kafana göre kayıtlıyorsun. Hayır. Böyle değildir kardeşler. Bu yapılan iftira. O yüzden ben her yerde gece gündüz vurguladığım şeylerden biri de ve devamlı da vurguluyorum. Vallahi size asrımızda üç insan tavsiye ediyorum. O üç insana sarıldığınız sürece kolay kolay sapmayacağınız bir şey. Hani size iki şeyi bırakıyorum. Asla satmayacağınızı ayıran kolay kolay satmayacağınızla ayırıyorum onu. Şimdi onu da tutup ürperme gibi şey yapmasınlar. Çünkü ben çok dikkat ederim özellikle kullandığım lafızlara. Bu hata etmem anlamına gelmez. Hata edersen düzeltiriz, tövbe ederiz. Bakın kardeşler siz siz olun. Hüseyin, Binbaz ve Elbani'nin menhecinden ayrılmayın. Ben bunu bakın size nasip ediyorum. Siz siz olun. Bu üç alimin menhecinden ayırmayın. Bırakın İbn Teymiyye mezhepsizliği birileri fotokopi yazıyor internetlerde. Hepsi cehalet. Bakın Allah'a yemin olsun ki bunların hiçbirisi karşılıқты birebir oturmada münazaraya cesaret edemezler. Hiçbirisi. Yapamazlar bunlar. Ve biz bunların ilimde ne kadar aciz olduklarını biliyoruz. Selefin fehminden uzak oldukları için. O yüzden bunlar bugüne kadar ne aç doyurdular ne de susamışı. Ne yaptılar? Suya kandırdılar. Yapamadılar bunlar. Bunlar hayatında Allah'ın tuzak kurma sıfatından bahsedemediler. Aldatma sıfatından bahsedemezdiler. Mümin mümin olarak zina etmez hadisinden bahsedemediler. Gündem edemediler. Neden? Alime dönmezsen nasıl gündem edeceksin miskin? Senin akidede hata ettiğin onlarca biz meseleyi ortaya koyuyoruz. Söylüyoruz. Bugün Allah ses ile harf ile konuşmaz diyen kimdi? Bu akidedeki bir hata değil mi? Bugün Allah'ın bulutta gezdiğini anlayanlar kim? Bugün selefin icmasını, kıyasını inkar eden kim? Kaç tane sayacağız biz hata? Sabaha kadar saysan biter mi? Bugün keit sıfatı, tuzak kurma sıfatı hakkında, aldatma sıfatı hakkında mufavvide olan kim? Kaç tane sayacağız biz? İman meselesinde amelin cinsi, küfür müdür, dil midir? Bundan bugüne kadar bir kelime bile bahsetmeyen kim? Biz daha ne kadar hata sayacağız? Akide de hatalarımızı say. O yüzden kardeşler bunlar, bakın... Selef'in aslında akidesinin köküne kibrit çakmaktır. En büyük delil ne biliyor musun? Vallahi kendisini selefe nispet eden o kadar müşrik görüştü insanlar gördüm ki ben bu davet hayatında. Ben Suud'dan geliri şunun şurasında 3 sene falan oldu. Son bir ilk bir seneyi sayma. Kendimizi toparlamakla uğraştık. 2. sene basit bir şey. E işte öyle davet. Son bir senede biraz aktivite var. Vallahi son bir sene içerisinde o kadar çok kişiyle karşılaştım ki Buhari Müslimi kavasına göre okuyarak meseleleri anlamaya çalışan onlarca meselelerde şirktir koşuyor ve küfür işliyor. Bakın bir soru soru. Allah'ın isim ve sıfatları fıtri midir dil midir? Bak fıtri çıktı. Başka başka cevap veren var mı? Bak çok önemli bir mevzu ya. Allah şeyin Allah'ın isimleri sıfatları fıtri mi değil mi bak bir cevap yok. Bu bu büyük tehlike. Bu sizden sizin atanızdan değil. Çünkü bir anda herkes her şeyi aynı anda öğrenebilir mi? Öğrenemez. Ben size anlatırım. Ben de bilmeden önce öğrenmiyordum. Değil mi? Ama bugüne kadar hiç bu konu işlenmemişse hiçbir derste o zaman hata sizde mi? Size öğretmeyenlerde mi? Öğretemeyenlerde. Allah bugün fıtrat dersi yapılırken Bakın sayıyoruz akidedeki hataları. Hep rububiye tevhidi üzerinde anlatıldı değil mi fıtrat? Tevhidin üç kısmı da fıtri, fıtri olan cüzleri vardır. Niye bugüne kadar bunlar değil mi? Allah'ın uluvda olması fıtri değil midir kardeşler? Hiç Allah Kur'an'da bize bahsetmese de biz uluvunu anlamaz mıyız? Uluv sıfatını? İlim sıfatını anlamaz mıyız? Hiç Allah Kur'an'da ilmin var desin anlamaz mıyız? Hiç yaratma sıfatından bahsetmese de anlamaz mıyız yaratma sıfatını? Anlamaz. Anlarız. O zaman neymiş arkadaşlar? İsim sıfattan fıtri boyutu var. Peki Allah Kur'an'da bize bahsetmezse biz anlayabilir miyiz dünya semasının gecenin sonuç devrinde ineceğini? Hayır, isim, Anlamayız. O zaman isim sıfatların fıtri boyutu var, fıtri olmayan boyutu var. Tavsil var. Fıtri desen yanlış, fıtri değil desen yani dese, yanlış. Zat ile alakalı olanlar bunlar. O da değil. Zat ile mesela el. Zat ile alakalıdır ama fıtri değildir. Allah Kur'an'da haber vermedi mi sen anlayamazdın elini. Tavsil var. Biz bunun özel dersini yaptık zaten. Biliyor tamam. kardeşlerim. Hatalarımızı söyle. Ya fıtratı bile daha tarih boyunca 20 senedir fıtrat anlatılıyor. Ama gel gör sıfır elde sıfır. O yüzden işte bunlar ney bak hep söylüyorum. Selefin fehminden uzak durmak. Allah bizi selefin fe fehmine müracaat etmemekten uzak tutsun. O yüzden kardeşler bunların hiçbirisine itifat etmeyin. Siz siz olun selefin fehmine yapışın. Alimlerimize yapışın. İcmayı inkar eden kıyası inkar eden Bu mevzuda bu mevzuda ehli sünnetin dışına çıkmıştır. O kişiyi şahsen bize ehli sünnetin dışına benim çıkarma hakkım yok. Benim alimim derse bu ehli sünnetin dışına çıkmıştır. Ben o zaman kabul ederim. Benim öyle bir etkim yok. Ben bu konuda cahilim. Ehliyet sahibi değilim. Ama o mevzuda ehli sünnetin dışına çıkmıştır. Ama sen gel ki selefin fehmini hüccet olarak kabul etmeyen bir insan o zaman vallahi onun onu ehli sünnete sokmak çok zordur. Onu da yine burada vicdan sahibi olarak yine alimlerime havale ediyorum. Bizim söylediğimiz her zaman ki tabi ile alimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Alimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Biz selefin fehminin, selefin yaşayışının siyerlerinden uzaktırız. Bir dön bakalım selefin fehmine, bu temiz selefe, sahabe tabiîn, tâbiî tâbiînlere. Alimleri için üzülmüşler mi? Ağlamışlar mı? Karısını hamile bırakıp da terk edip gitmişler mi? Gitmemişler mi görürsünüz. Biz neler gördük, neler gördük, ne hatalar gördük, ne şirk mevzuları gördük biz. Bu kendisini selefe nispet edelim diyenlerdi. Bunların hepsi arkadaşlar, bunların hepsi gerek fikir yönüyle olsun, yani kendi akidesini ortaya koyma yönüyle olsun, gerek sözlü olarak birilerinden bahsetme yönüyle olsun, hepsi alimlere tanıdır. Hepsi hal bir insanın illa bir alimi tan alime tan etmesi için onun hakkında sözlü söz söylemesine gerek yoktur. Sen bir insanı her gördüğünde selam verme. Suratını as. Sonra ben sana bir şey yapmadım ki de. Alimlere bunların hepsi dolaylı yönden taandır. Biz bunlardan beriyiz. Ben bu noktada saflarımı ayırmış durumdayım. Ben açık konuşuyorum burada. Birileriyle saflarımı, bu türlü iftiralar atanlarla saflarımı ayırmış durumdayım. Bu anlamda değil. Ben gördüğüm zaman bu insana aynı safta namaz kılmayacağım. O anlamda değil. Ama ben menheç olarak saflarımı ayırmışımdır. Selef'in fehmi bizim için en büyük hüccettir. Bunları burada söylüyorum. Bu konu hakkında bir şey sormak isteyen varsa cevaplandırayım. Veya şurayı aç demek isteyen varsa açayım. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar kardeşler. Allah sizden de razı olsun. Son olarak tekrar diyorum ki kardeşler. Son olarak tekrar diyorum ki Siz siz olun. Selefin fehmine yapışın. Söylediğiniz her mevzuyu, ispat ettiğiniz, amel ettiğiniz, itikad ettiğiniz her mevzunun bir selefini araştırın. İmam Ahmed ne diyor? Eğer sizin bir konuda selefiniz yoksa o mevzuyu ne yapın? Terk edin. Senin kadar delilin olsun. Geçmişte senin gibi anlayan yoksa yanlış anladığına hükmedeceksin. Yoksa ne demek aksi takdirde bu dini 14 sene sonra ben anladım. Böyle diyenlerin çoğu aynı zamanda şunu da söylüyorlar. Fatihası olmayan namazı olmaz. Çok Fatiha okumayı bilmiyor. Kur'an ümmîleri Kur'an Kur'an ümmîleri ağızlarına sakız yapmışlardır. Ya Kur'an sünnet talimler de işte aman falan filan. Bugün guraba'dan çıkan Sa'din tefsirine tane tane insanları görmüyor muyuz? İçinde hadis yok diye. Bugün görmüyor muyuz İzmiye'ye bazı noktalarda kelam'a kaçmış, felsefeye kaçmış diyenler? Bugün gönlüm günümüzde fıkıh usulü fıkıh kitapları okumayın diyenler yok mu? Bunların hepsi nedir? Alimlere ta'min orijinal ismidir işte. Hem alimler bunları boşuna yazmış. İbn Teymiyye boşuna usul fıkıhtan bahsetmiş. Biz neler görüyoruz, neler duyuyoruz? Mişkî'nin birisi ne diyor? Diyorlar ki, Tefsiru Sade hakkında ne dersin? Diyor ki, Celaleyn ondan daha iyidir. Şimdi Celaleyn'i sapıklık olarak görüyor ya. Yok ki Celaleyn bile ondan daha iyidir. Değerini düşürmek için Diyorsun ki bak abi ben desem ki sana yakışıklısın ne demek bu? Güzel bir sıfat değil mi? Sen köpekten bile yakışıklısın desem ne olur? E la tara en nes seyf yenkus kadruhu illa idha qila in nes seyf emda min al asr. <gülüyor> Şair böyle diyor. Sen görmez misin ki kılıcın değeri nasıl da düşüyor? Ey kılıç sen bastondan daha keskindir dediğin zaman. Ya neyi neyle kıyaslıyor? Nasıl bir ümmet gelmiş? Allah'a yemin olsun biz alimlerimize sorduğumuzda Türkiye'nin bu halini anlattığımızda bir bu yeni bir fırkadır. 1400 sene sonra çıkan yeni bir fırkadır diyorlar. Biz böyle hayatımızda böyle bir şereflik görmedik diyorlar. Çok Medine İslam Üniversitesi'ne giden oraların hocalarıyla dalga geçiyorlar bugün. Ya okuttukları kitap Hanbeli fıkıhı mı şeymiş. Ondan sonra İbn Teymiyye mezhepsizmiş. Çıkar bilirleri fetvadan bir şey bulup bunların hiçbirine itibar etmeyin. İbn Teymiyye benim mezhebim yok dese, fetvadan delil de getirse itibar etmeyin. Hiçbirini anlamıyorlar hiç birisini. Bütün alimler, Useymi'in, Binbaz, Elbani hepsi diyecek ki İbn Teymiye, El Hambeli, El Harrani birisi bir, bir, birisi çıkacak fotokopide. İbn Teymi'nin mezhebi yok diyecek. Sefsinler seni. İbn Teymi'nin en büyük talebesi kim? Hayır. Aralarından bir tanesi de değil mi İbnü Receb el Hambeli? Yahumisin. Allah Allah size hidayet etsin. Vallahi Allah'a yemin olsun bunların derslerine bakın. Allah Resulü'ne salat selam getirirken ki ben bunu yüzlerine karşı seminerin içinde söyledim. Allah Resulü'ne salat selam getirirken on yerde hata ediyorlar. Salat selam. Yahu daha sen mevzuya girmek için salat selam getiremiyorsun. Nasıl bahsedeceksin? Bu kadar miskin insanlar. Çoğu daha telaffuz edemiyorlar salat selamı da mevzunun içine, içerisine giriyorlar. Bu son aslımızda in sapık 4 grup vardır arkadaşlar. Birincisi yeryüzünün en şerlileridir şu an onlar. Birincisi hadis inkarcıları, ikincisi Şialar, üçüncü Selef'in fehminden uzak duranlar, zarar verenler. Bir 4. dördüncüsü de tefsirciler arkadaşlar. Siz siz olun bunlara yüz çevirin. Allahu ekber deyin, atın dünyaya geriye. Allahu ekber'den öncekiler, Allahu ekber'den sonra ne oluyor? Allahu ekber'den önceki helaller, Allahu ekber'den sonra ne oluyor? Haram oluyor. Yemek helaldi sana Allahu Ekber'den sonra. Ne oldu? Allahu Ekber'den sonra helaldi, ne oldu? Haram oldu. Yemezsin artık namaz için. Siz bundan hepsine Allahu Ekber deyin. Ben size bunu nasihat ediyorum ve son olarak tekrarlıyorum ki siz siz olun Elbani Useymin'in ve Binbaz'ın menhecinden ayrılmayın. Bunlardan da delil getirenlere itibar etmeyin. Bak sen Elbani diyorsun ama Elbani'den alım. Hayır. Elbani'yi Elbani'nin talebeleriyle anlayın. Useymin'i Useymin'in talebeleriyle anlayın. Bugün bir miskinin Useymin'i anlamasıyla almayın. Bunlar ders halkalarında alemlerin dizinin dibinde mi okumuşlar? Vellahu alem ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cahilin.